niyanlar Ali Ulvi Kurucu Nübit Candan Ertuğrul Ümit dolu çocuk Onur Kırış Dede Faruk Aktören Nine Elif Baysal Hafız Ali Aziz Güngör Gönellik. Sedat Yılmaz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 20 yıl sonra orada gördüm Görüştük Elini öptüğümde şöyle demişti Evlat Bugünlerde ölümü çok hatırlar oldum Ölüm haktır Her şey ölecek Bunda şek ve şüphemiz yoktur da içimde Hayırlısıyla imanla göçmenin Derdi var bir de bu şehri sevemedim gitti. Nasibim, kısmetim, lokman buradaymış. Sağolsun Mustafa Runyun bu vazifeyi bana temin etti. Fetva kısmındayım. Fakat bu şehri sevemedim. Hayırlısı olsun hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Komşu evden daha mühimdir. Ev almazdan evvel komşu al.'' buyururlar. ''Biz de bir ev alacağız.'' Kabre gireceğiz yani Ya kabir komşuları da mühim Dünyadaki komşular mühim olduğu kadar İnsan salih iyi komşu istiyor Bir gam deyim ki sorma Allah büyüktür hocam Dua edelim inşallah Hay Allah razı olsun Ben de onu diyecektim Medine-i Münevvere'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin civarına vardığınızda Benim için Rabbime dua ile. Efendimizden şefaat niyazıyla. Kabrim Konya'da Üçler Mezarlığı'nda olsun. Yoksa çok korkuyorum, çok. Kendisiyle son görüşmemiz bu oldu. Ağlayarak ayrıldık. Duası kabul oldu mu? Oldu. Oldu elhamdülillah. Vefat edince vasiyeti üzere Konya'da Üçler Mezarlığı'na defnetmişler. Hafız Ali Hoca döneminde sizi etkileyen başka hocalar yok muydu? 1930'lu yıllarda Konya'da Nakiboğlu Camii'nde okunan bir mevlidi. Hala unutmam. Sıvaslı Derviş Ahmet birkaç kaside okumuştu. Bilhassa Ehlibeyte ve Kerbela'ya dair bir kaside vardı ki... ...hatırımdan hiç çıkmaz... Bütün Mevlid'i de Derviş Ahmet mi okudu? Yok yok. Derviş Ahmet'le birlikte Zekaiye Efendi, Karamanlı Mevlüt Efendi... E, ...sonra o günlerde Konya'da bulunan Yüzbaşı Galip Bey... ...bunlar çok yüksek okuyuculardı. Peki Zekaiye Hocadan özel istifadeniz olabildi mi? O yıllarda Konya'da koro halinde ilahi Mevlid kaside okuyan ve okutturan tek şahıs... Aziziye caminin müezzini Zekai hocaydı. Zekai hoca çok kabiliyetli biriydi. Sesi çok güzeldi. Makam usul bilirdi. Notayla değil de usulle ilahi öğretirdi. Düm teka düm tek, düm teka düm tek diye. İlk öğrendiğiniz ilahi Zekai hocadan mıydı? Efendim, Zekai hocayla talebelerinden dinlediğim, Yunus'un Hüzzam makamında bestelenmiş bir eseriydi. Şov cennetin gülzarına girsin bugün Allah diyen, kanmak için enharına girsin bugün Allah diyen. Sonra yine Yunus'tan uşak makamında bir ilahi geçtik. Allah imrin tutalım, rahmetine batalım, bülbül gibi ötelim Allah Allah, Kerim Allah, Rahim Allah. Sonra yine aynı makamda Siva'dan kalbini paket, et. Gönül mirat Rahman'dır. Zekai Hoca'dan bunlara benzer epi ilahi meşkettik elhamdülillah. Peki Zekai Hoca sonra ne oldu? 1932'de ezanın Türkçe okunması resmen mecbur tutulunca Zekai Hoca çöktü. Önce Kıbrıs'a oradan da Medine'ye hicret etti. Birlikte Medine hatıralarınız da oldu o zaman. E biz de hicret edince Medine'de buluştuk. Çok güzel hatıralarımız oldu tabii. <gülüyor> Birkaç örnek verir misiniz? Evetim, eğer müsaade ederseniz bunları Medine hatıraları bölümünde anlatalım. Olmaz mı? Esafrul efendim. Nasıl uygun görürseniz. Yalnız nota öğrenme imkanım olmadı. Fırsat bulamadım. Peki İstanbul hafızlarıyla nasıl tanıştınız? İstanbul'da pek bulunmadım. Ama Medine'yi Münembere'de bulunma şerefi, bahtiyarlığı ve lütfettiği imkanlar değil yalnız İstanbul'un bütün Türkiye'nin hatta İslam dünyasının meşhur hafız ve okuyucularıyla tanışmamamasıyla oldu elhamdülillah. Musiki hocamız olarak birini gösterebilir miyiz? Kendisinden beste meşkettiğim bir hocam olmadı. Söylenen besteleri dinleye dinleye öğrenirdim. İradem dışında bazılarını ezberlemiştim. Sevki tabiiyle İnsiyaki olarak. Sonra bir dikkat ettim ki, hepsinin güfteleri aruz vezniyle yazılmış. Enteresan. Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim makamlar, rast, uşşak, hüzzam, segah, beyati, muhayyer, hüseyin'i, sabah makamlarıdır. Her ne kadar kendim pek güzel okuyamasam da, güzel okuyanı bilir ve severim. Bu, Cenabı Hakk'ın bana lütfettiği özel bir meleke olsa gerek. Bunu nasıl tespit ettiniz? Efendim hiç unutmam. 27 Mayıs hükümet darbesinden sonraki günlerdi. Galiba Kore şehitleri için radyoda bir mevlit okutuldu. Mevlidi Necmi Rıza ile Hafız Kani Karaca okudular. Hafız Kani Karaca'nın o gün Segah makamında okuduğu Miraç Bahri'ni ömrüm oldukça unutamam. Neden unutamazsınız? E, hayatımda işittiğim en müessir okuyuşlardan biriydi. Hafız Kani Karaca Hacca geldiğinde görüştük. Kendisine bunu söyledim. Memnun oldu. E dedi ki, hocam bahtiyarım, madem ki siz Medine-i Münevvere'den dinleyip var ol dediniz, ben bunu iltifatı peygamberi telakki ederim. Medine-i Münevvere'de Türkiye Radyosu'nu mu dinliyordunuz? Evet. Bekir Sıtkı Bey'i radyoda tanıdım. Hayranı olduğum bir okuyucudur. İstanbul'a gelince görüştüm kendisiyle. Hafız Kani bir musiki cambazı. Fakat Bekir Sıtkı Bey'in icra ve ifa bahsindeki derinliği, gırtlağındaki letafet ve incelik bambaşkadır. Bekir Sıtkı Bey'i radyo dışında dinlediğiniz oldu mu? Oldu oldu. İstanbul'da bir dostun evinde merhum Şeyh Esad Efendi'nin bir kasidesini okudu ki dinleyenleri göz yaşına gark etti. Bu güzel okuyucular bir dönemde kaldı galiba. Olur mu, olur mu? Son dönemde yeni yetişen bülbüllerden biri de Ahmet Özhan Bey. Haliyle, kaliyle, nurlu yüzüyle en sevdiğim okuyuculardan biri. Nureddin Cerrahi dergahına gittiğimde saatlerce onu ve Hafız Zeki Altın Bey'i dinlemeye doyamam. Bilhassa ikisinin birlikte sözleri fakire ait olan bir kasideyi selsendirmeleri benim için apayrı bir bahtiyarlık. Allah hepsinden razı olsun. Bu sözleri sizden dinlesek? Ee, bir kısmını arz edeyim. Derdim endim ya Resulullah, deva ol derdime. Destgir ol ya Resulallah bu asi mücrime. Sen şefaat keanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resulü Kibriya'nın bülbülü nananıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım. Bir hayli şiiriniz bestelendi galiba. Hafız Saadettin Kaynak, Doktor Ali Kemal Belviranlı, Feyzi Özçim'i, Tahir Karagöz, Amir Ateş, Cin Tanrı Korur Beylerle, Sebilci de bazı şiirlerimi bestelemişler. Hafız Zeki Altun Bey de bazılarını besteleyerek radyo evine verdiğini, arşive girdiklerini söyledi ama hangileri olduğunu öğrenemedim. O zaman yine gerilere dönelim. 1930'lu yıllardan sonraki yıllara geçiverdik. Babanızın bir duası vardı. Kapu Camii'nde kara kürsüyle ilgili. 1933 yılının başları olmalı. Hafız Ali Efendi Hoca, Mütte Efendi ile konuşmuş. Hocam, benim fidanlarım var. Bu fidanları büyütmek lazım. Bu fidanlar bugün hafızdır. Dilerim yarın alim olsunlar inşallah. Ancak bugün ter ve teşvik lazımdır. Adet üzere ikindiden sonra kapı camiinde büyük hafızlar okuyor. Bunlar da öğleden önce ve öğle vaazından sonra okusunlar. Bu çocukları bir şekilde ortaya çıkaralım. Bu çocukları teşvik edelim. Hafız Ali Efendi ben size tam selahiyet veriyorum. Küçük hafızları siz tanırsınız. Yapacaklarını tertip ve tanzim ediniz. Kimin ne yapacağını... Kimin baş hafız olacağını tespit ve tayin ediniz. Buyurun bize. Siz de memnun olacaksınız Müftü Efendi. En kısa zamanda mukabeleye başlıyoruz. Kapı Camii'nde mukabeleye başladık. Usul şöyleydi. Üç hafız oturur. Ortadaki baş hafızdır. Sağdaki sayfasını okur bitirir soldaki başlar. Sağdaki gider yerine başka hafız gelir. Soldaki bitirince sağ yeni gelen başlar, soldaki değişir. Böylece 12-14 hafız değişerek okur. Baş hafız değişmez. Ötekilerin okuyuşunu murakabe ve tasiih eder. Siz nerede otururdunuz? Beni baş hafız yapmışlardı. Dedenizin duası da babanızın hayali de gerçek olmuş. Dedemin duası tutmuş, babamın dört beş sene önce söyledikleri aynen tahakkuk etmişti. Dedem sevinçten uçuyordu. Evde hane halkına diyormuş ki... Bakın, Musine, kızlarım, oğullarım. Hafız Ali, Konya halkına ziyafet verir oldu. Konya'nın en büyüğü ziyafet verse... ...en fazla kaç kişiye ziyafet verebilir? Ne verebilir? Çorba, yemek, bal, baklava. Birkaç saat içinde erir, yenmemiş gibi olur. Bir zaman sonra da unutulur gider. Bizim Hafız Ali manevi ziyafet veriyor. Yüzlerce kişiye Kur'an ziyafeti veriyor. Ruhlar doyuyor. Akıllar aydınlanıyor. imanlar kuvvet kazanıyor. Torununu metedip durma hoca efendi. Benim methetmem ne ki? Böyle Kur'an hafızlarını ben methetmişim ne çıkar? Onları İslam'ın peygamberi methediyor. Bu ümmetin en şereflileri kimlerdir biliyor musunuz? Kur'an hafızı olanlardır. Allah Allah. Şimdi ben bu halimle Konya'nın eşrafından mı oluyorum yani? Demek en şerefli insanlardan biriyim ben. Allah Allah. Böylece rahmetli o yıllarda hükümet memurlar ve okur yazarlar yanında hiçbir kıymeti olmayan, geleceği bulunmayan Kur'an ve din ilmini başka yönlerden yücelterek biz küçük hafızlara kalp kuvveti vermeye, bizi teşvik etmeye çalışırmış. Tabii bunları daha sonra idrak edebildim. Köyden Konya'ya geldiğinizde 1930 yılıydı. İlk mukabele okumanızda o yıl başladı. Köye göre Konya bambaşka bir muhit. Hafızı bol, vaizi bol, alimi bol. Bilhassa Ramazanlar çok deşeli oluyordu. Hemen her camide mukabele okunurdu. Çarşıdaki Kapı Camii ise bütün gün doluydu. Konya dışından hafızlar da gelir miydi? 1931 Ramazan'ında Gönel'i Mehmet Efendi, Hendekli Abdurrahman Gürses Hoca mukabele okumaya geldiler. Gürses Hoca, Menemen hadisesinde Şeyh Esad Efendi'nin oğlu Mehmet Ali Efendi ile birlikte İstiklal Mahkemesi'nde muhakebe olunmuştu. O zaman hangisini daha çok beğenmiştiniz? Gönenli Hoca, kıraat itibariyle temkinli, tecvide, hurufata çok riayet ediyor. Fakat Gürses Hoca bunlarla birlikte hem sesi daha güzel hem de makamdan anlıyor. Hani benim üzerimde Gülses Hoca daha çok tesir bırakmıştı. Konyalılar da Gülses Hoca'ya daha çok rağbet ediyorlardı. O yıllarda Gönenli Hoca'nın genel hali nasıldı? Kıyafeti sonraki senelerde gördüğümüz gibi değildi. Çok şık giyinirdi. Henüz hocalara sarık yasak edilmemişti. Cübbe ve sarıkla dolaşıyordu. Sarıklı, cübbeli fakat aynı zamanda papyon kravatlı, eldivenli, bastonluydu. Çok temiz ve titiz giyinirdi. Sarığı yere değip de tozlanmasın diye fesin az üzerinden sarılmıştı. Peki ikisiyle de bizzat tanışıp konuşmuş muydunuz? 1931'de elini öpüp tanışmıştık. 20 sene sonra hacca geldiğinde Medine-i Münevvere'de görüştük. <gülüyor> Hatırlayamadı. <gülüyor> Ben seni tanıyamadım. Nereden tanıyorsun beni? Hocam talebenizim. Beraber mukabele okumuştuk. Nerede okumuştuk? 1931 yılında Konya'da, Kapı Camii'nde. <gülüyor> Sen o zaman da böyle miydin? <gülüyor> 12 yaşındaydım. 20 yıl önce yani. <gülüyor> Kardeşim, o yılların üzerinden karlar, kışlar geçti. O günkü Hafız Mehmet başkaydı. Bugünkü Hafız Mehmet başka... Mütevazı, sakallı, ehlihal bir Gönel'li Mehmet Efendi vardı karşımda. Amcamın Konya'da yaptığı hizmet ve fütuhat gibi Gönel'li Hoca Efendi de talebeleri okutur, besler, hayrat ve hasenat peşinde koşar dururdu. Boş anı yoktu. Koca İstanbul'da kime sorsan onu bilirdi. 1980'de Sultanahmet Camii'nde bir cuma namazı kılayım dedim. Gönenli Hoca da Sultanahmet Camii'nde görevliydi galiba. Evet. O kalabalığın arasında fakiri fark etmiş. Minber'den inip mihraba doğru giderken namazdan sonra görüşelim diye bana işaret etti. Kalmamı tembih etti. Koca Sultanahmet Camii'nde sizi fark etti demek. Minberde hutbe okurken kalabalık içinden insan seçmek pek kolay değildir. Sonra mihraba giderken ayağa kalkmış. O kadar insan içinden beni seçmesi ayrı bir fetanet, ayrı bir zekavet ister. Tabii namazdan sonra beklendiniz. Bekledik. Yanımda birkaç kişi daha vardı. Elini öptük, görüştük. Tabii bu arada cemaat merak etti. Hocanın işaret ettiği adam kim acaba diye bakanlar vardı. Onlara şöyle dedi. Dördüncü bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon